İslam'dan hayata ölçüler programında sohbet ediyoruz, meşrulaştırmaları konuşuyoruz. Birinci bölümde bir zihniyet kodu oluşturduk, ana çerçeve oluşturduk. Bu konuya nasıl bakılabilir geçmişten günümüze çerçevelemeye çalıştık. Şimdi bizim hayatımızda ne kadar var bu meşrulaştırma? Bir problem olarak görmeli miyiz? Var mı? Nasıl zihni kaymalar yaşanıyor? Bunun sebepleri nelerdir? Konusu üzerinde sohbete başlayalım. Hocam buyurun. Bismillah. Hocam inşallah haddimizi aşmadan konuşmuş oluruz. Çünkü çok ağır bir Noktayı konuşuyoruz Bu meşrulaştırma Yani sakıncalı olduğu halde Sakıncasız hale getirmede ilk dikkat edilecek Ya da ilk göze çarpan şey Akidemizdeki meşrulaştırmalardır En yani kaçınılması yani önce Hassas bu, olunması gereken alan. Ruh, ruh dünyamız bizim. Evet, evet. Şimdi mesela Allah Kur'an-ı Kerim'inde Allah'ın ve sizin Düşmanlarınıza karşı diyor. La teghzu adubi ve Benim ve sizin düşmanlarınızı dost edinmeyin diyor. Evet. Bir müşrik, bir Hristiyan, bir Yahudi sosyal ilişki anlamı dışında söylüyorum. Müminin dostu olamıyor. Evet. Olmaması gerekiyor. Bir müminin imanının tadına ermiş olması için Yahudiliğe kaymayı, Hristiyanlığa kaymayı dinden taviz vermeyi ateşe düşmek kadar tehlikeli görmesi lazım diyor hadis-i şerif evet. değil mi? İmanın tadına erebilmek evet, için. Evet. O ruhi bir kıvam aranıyor burada. Evet. Peki şimdi Müslümanların Yahudilerle senin dinindeki güzellikleri de konuşalım, benim dinimdeki güzellikleri de konuşalım diye bir masaya oturmaları bir meşrulaştırmadır. Evet müthiş bir şey. Bir meşrulaştırma, resmen meşrulaştırma bu. Bizim ...senin dinin diyebileceğimiz bir dini yok ki adamın... Evet. Nesk edilmiş, yok... ...dosyası olmuyor... ...Allah olmayan. nezdinde yok. yok edilmiş... ...benim bir. nezdimde de olmaması evet. gerekiyor... ...ben adama açıkça sana hire yapıyorum... ...yok sayacağım senin dinini ha... ...ben kendi reklamımı yapacağım demiyorum... Evet. ...desem de zaten o buna inanmayacak... ...o da benden taviz koparmak için masaya oturabiliyor... ...ben de görüşelim... ...biz kul olarak Allah'ın dininden... Hristiyanlığa verilebilecek, Hristiyanlıktan alınabilecek şeyleri konuşuyorsak bu meşrulaştırma en büyük cinayet noktasıdır. Evet. Bu bu meşrulaştırma. Yani biz Yani ben... o aslında Allah'ın din olmaktan çıkardığı şeyleri din haline getirme meşrulaştırma. Evet. Meşru din zeminine getirme. Masama nasıl oturabiliyor? Evet, bu? evet. Masama nasıl oturabiliyor? Ben evet. yani ben ona dinimi öğreteceğim desem sen bana niye din öğretiyorsun diyecek. E, Diyalog yapalım karşılıklı oturalım sen bana ver ben sana vereyim dediğimiz zaman bir dakika ne alacaksın ondan sen? Hı hı. Papazdan ne alabilirsin sen? İnsanlık alacaksan henüz Kudüs'teki kanını temizlemedi o. Evet. Katliamların haçlı katliamları temizlenmedi henüz. İnsanlık evet. nasıl alayım ki ben ondan? Evet. Mendil bile alamam mendili kanlıdır onun. Evet. İki... Ben ona verecek olsam zaten adam benim dinimi oryantalistler eliyle müsteşlikler asırlardır öğreniyor. Alacak olsa alırdı zaten. Evet. Adamın asla alıcı e, antenleri açık değil. Ben hiçbir şekilde almam mümkün değil. E, tiyatro için oturduk desek adam zaten kırbaçlayacak beni. Evet. Demek ki dinimden belli şeyleri silebilirim ikna edersen beni diye bu masaya oturuyoruz. Evet. O zaman meşrulaştırma'nın birinci vahim düzeyi. Ya yani şu tarz bir ilişki hocam mesela ona tebliğ etmek için bir ilişki olabilir bir ilişki. Yani onun yani bulunduğu din noktasını e, meşru kabul etmeyip. Ona İslam'ı anlatmak için Yani siz baştan Bunu dinleyecek ha, enayi bir papaz var yani, mı? Yani olabilir diyelim ki Roma, Romanlarda edelim, olur ha, Farz edelim yani siz biraz önce e, Sosyal ilişkiler vesaire diye Onu istisna ettiniz zaten Yani bir tür ilişki ...olabilir... ...bütün ilişkiyi kesmek anlamında... Yok. ...bir şey söylemiyorsunuz... ...insanlı ilişkilerimiz devam etsin... Ee, ...tebliğ ilişkisi de... ...devam etsin... Evet. ...ama diyalog dediğimiz... ...karşılıklı yani alıp verme... ...onu eşit kabul etmek... ...masama oturabilir biri ha, evet. değil o... Evet. ...dinleyici koltuğunda o çerçe, oturuyor olması evet. lazım... Evet. Bu, ...bu... ...bu faaliyetin yorumu da değil... Meşrulaştırma dediğimiz şeye örnek vereyim istedim. Evet, tamam. Bu meşru görülebiliyorsa Müslümanlar topluca ne yapıyorsunuz dinimizin adına kim çıkıp bu tavizi verecek diye kıyamet koparmıyorsa biz demek ki bir meşrulaştırma eylemi yaptık. Evet. Allah Teala'nın ayetleri çok açık. Walla tarke nu illediina valamu. Yani oturmayın demiyor allah Teala. O tarafa doğru koltuğunuz meyletmesin diyor. Evet. Ya bu derece hassas bir konuda. Yani bizim dinlerimiz hep İbrahim'den geldi. İbrahim'in dinleri olarak bakalım bizimkinde ne eksik var, sizinkinde ne eksik var. Birbirimizin dininden koparıp yama yapma öbür dine. İşte meşrulaştırmanın dikkatimizden kaçan en vahim durumu. Evet. Bunların konumuz... Bu mesele değil ama biz genel olarak yani Akide planındaki akide planında, En tehlikelisi o diyorsunuz yani Şimdi bunu evet. Normal gördüğümüz için evet. Hocalarımız Bir 50 senedir başında Müslümanın gidip de işte Birbirinin yılını kutlaması Vahim bir tehlikedir ...diyi anlatamadılar. Evet. Çünkü Hristiyan... ...tehlike olmaktan çıktı. Evet. Hristiyanlık abi kardeş olabileceğimiz... ...komşu din haline geldi. Evet. Dolayısıyla Hristiyan'ın yılbaşının... ...bizde olmasının ne sakıncası oldu. Halbuki Hristiyan'ın... ...yılbaşı dediği şey... ...onun dinini simgeliyor. Dolayısıyla senin... ...takvimin olamıyor. Evet. Kazara kanun gereği sen... ...takvim yaprağını öyle kullanıyorsan... ...nihayetinde bu senin en azından yılın başında dibinde tören yapmanı gerektirmiyor. Yani akidedeki meşrulaştırmanın genel klasiği Hristiyanlığı kamuflaj edilmiş haliyle kabul etmek, evet. onun işte bir örnek sadece zikredelim, İşte mesela çok basit bir şekilde yılbaşısını kutlama sıkıntısının neticesi de bu. Evet. Yani bu kökü buradan geliyor, pratiği böyle geliyor. Temel olarak başka konulara girebilmemiz için vaktimizi tamamen hı hı. bununla e, öldürmeyelim diyorum. İkinci olarak yani akidede böyle bir meşrulaştırma evet. var. Buna onlarca örnek zikredebiliriz. Ama günlük hayatımızda da bir meşrulaştırma örneği vermek istiyorum ki en büyük meşrulaştırmamız zulümlerdedir. Evet çok özür dilerim. Zulümlerdedir. Mesela... ...çocuğunu dövdüğü için çocuğundan helallik isteyen babaya rastladık mı? Evet. Tamam baba çocuğuna ne yaparsa yapar. Talebesinden helallik isteyen Hocayı, hocaya evet. rastladık mı? Olur mu canım talebe hocasından helallik istesin? Hoca talebeden ister mi? Eşinden helallik isteyen... Eşi karıştırmayalım bu helallikler büyüyecek herhalde. <gülüyor> Ama hocam... Biz, biz bir altın olup da biliyorsunuz aile içinde kul hakkı diye bir evet. kapak dosyası yapmıştık. Yani çok önemli tabii. Belki en çok hukukun geçtiği alanlardan birisi o hocam. Şimdi hoca efendi talebesinden helallik ister mi deyince biz ne helallığı kardeşim o benden öğrendi. Kırk yıl kölem olsun evet. diyecek. En büyük hoca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Helallik istedi Ukkaşe'den helallik istedi Vurmuştun ya, bana dedi ya. Gelsen de vur dedi Allah Allah. E Peki hocaların hocası Evet Basit bir talebesinden e, Gelsen de vur o zaman bana evet. Dedi vurma olayı olmadığı halde Tabii, Vurmaya benzer bir şeyi beceri Ukkaşe değerlendirdi Evet Şimdi, bakmak için değil mi? Peygamberin kitabını Ders olarak okutuyoruz Peygamberin kitabının hocasıyız ama peygamberin meşru görmediği talebeyi dövmeyi meşrulaştırdı hoca efendi. Evet. Meşruluk yap meşrula yaptığımız şeylerin listesi bizim bu programımızı yüz defa aşar. Yani evet. dosya dosya ihtilafleri bizim. Çok kabarık. Ama en canlıcı noktadan alalım. Evet. Kur'an öğretiyor hoca efendi. Evet. Allah ondan razı. Ümmetimin en hayırlısı. Evet. Kur'an öğretiyor. Kur'an öğretenden daha hayırlısı olmaz bu ümmetin. Evet. Ama şeytan becerip en hayırlımızın üzerinden koparıyor düğmeyi. Ki evet. aşağıya zaten paldır küldür inecek kopmadan sonra. Evet. Yani en baştaki düğmeyi yanlış bağladıktan sonra alttaki düğmeler zaten yanlış bağlanmış olacak. Nasıl koparıyor hocam? Nasıl? Hoca Efendi'yi zulmü meşru hale getiriyor. Evet. Zulmü mesela Ahmet Mehmet'i Döverse kul hakkı oluyor Evet hoca talebeyi kırbaçlarsa Niye kul hakkı olmuyor evet. O hoca hakkı ha, o. İşte <gülüyor> O hoca hakkı e, Zulmin meşrulaştırılması oluyor Yani şeytan ne yapıyor Kur'an'ı öğreten adamın Elini kiriliyor evet, çok Dolayısıyla ondan Kur'an'ı Öğrenenler nasıl Sahabi gibi bir faziletli toplum Oluştursunlar Evet Evet. Yani meşrulaştırma sadece sigaranın meşrulaştırılması Sövmenin meşrulaştırılması olarak anlaşılmamalı En üstteki gömleğimizi düğmelerken bir düğmeyi alta koymuşsun en Nasıl üstten. bir şey işliyor hocam Bu meşrulaştırmada yani biraz hani kendi kendimize bakalım istiyorum Nasıl bir psikolojik süreç işliyor ki Biz bu Allah'ın dininde olmayan şeyi Hayatımıza taşıyoruz Davranış olarak hoş görüyoruz Vesaire yani Hocam Sizin dedi, tahliliniz nedir yani? Başta dedik ki evet. Biz görerek eğitilen bir ümmetiz evet. Kırk defa deli diyorsun ve oluyor evet. adam Allah Teala Nehyanil münker yapın dedi Evet Bundan vazgeçtik, döven hocaya ses çıkarmadık, hoca efendidir dövdü diye. Evet. Döven öğretmene ses çıkarmadık, baba döver dedik, kocadır karısını döver dedik, kadındır dedikodu yapar dedik ama Allah'ım bunlara nehyanın münker yapın, Allah bu kötülükleri sevmiyor, aman elinizle, dilinizle, kalbinizle buğz edin, emirlerini dinlemedik Allahu Teala'nın, refleksiz bir ümmet olunca, en gayri meşru şeyler bile meşru pozisyona düştü. Hocam burada şöyle bir şey ya bu mesela dışarıdan bunu yapmadık. Yani ne Hiyanil Münkeri yapmadık o bizim şeyimiz. Bir de ya ben kendim bir şeyi meşrulaştırırken. Bende nasıl bir psikolojik süreç işliyor içimde ki ya bu bu belki biraz düşünsem hani peygamberimiz kalbine danış diyor. Kalbime danışıversem belki hoca da yani o talebesine kırbaçlayan hoca da ya ben ne yapıyorum diyecek. Nasıl bir orada zihni süreç işliyor ki insan bu gayri meşruluğu meşruluk zeminine Hocam tekrar çekiyorum. o noktaya dönüyorum münferitleşmiş müslümanlıktan kaynaklanıyor bu evet. kimse kimsenin işine karışmıyor evet. hoca efendinin işine cemaat karışmıyor cemaatin evet. işine hoca efendi karışıyor peygamber aleyhisselama neden diye soru soruluyordu evet. Ömer bin Hatta bak, kılıcı kaldırıp görüyor mu bunu evet. diyordu sahabi ama hoca efendiye karışılamıyor vakıf başkanına karışılamıyor sert baba diye babaya karışılamıyor şeyh efendiye karışılamıyor yazara karışılamıyor kimse kimseye karışamıyor halbuki ümmeti muhammedin ...biri hepsi için, hepsi birisi için bir ümmetti. Evet. Yani birbirimizin mesuliyetini taşımaktan içtinam ediyoruz. Evet. Sorun buradan kaynaklanıyor. Yani evet. hoca bu bildiği vardır diyoruz. Hayır, münkerse hocaya da münker uygulaması yapılmalı. Evet. Hoca Efendi de, başkan da, herkes ümmeti Muhammed'den bir parça... Bizim buradaki sorunumuz refleksiz, kimsenin kimseye karışmadığı bir toplum. Mesela çok basit bir misal, meşrulaştırma örneği olarak yine. Bir çocuk sokakta e, sigara içiyor diyelim. Evet. Çocuk 10 yaşında çocuk. Bundan 50 sene önceki toplumu düşünelim. Camiye giden bir ihtiyar amca o çocuğun ensesinden tutup kırarım senin kemiklerini. Nasıl sen sigara içiyorsun bu yaşta dese... ...o çocuğun babası da onu görse... ...ay Allah razı olsun Hacı Bey amca ya... elini öperdi herhalde. Doğru, evet. Sen bu çocuğun babasısın zaten. Şimdi böyle bir şey yapabilir mi birisi kimsenin çocuğuna? Polis karışamıyor. Evet. 18 yaşından öncedir diye polis gelip mani olamıyor çocuğa. 18 yani, yaşından sonra baba da karışamıyor. 18 yaşından sonra da aile karışamıyor, <gülüyor> devlet evet. bir şey demiyor. Evet. Şimdi ne oldu? Bir Hacı amcanın... Camiye giden birisinin yanlış iş yapan çocuğa müdahale ettiği toplumdan babanın bile çocuğa bir şey diyemediği topluma geldik. Bunu benim seyince de biz çocuğun bütün gayri meşrulukları meşru hale geldi. Evet. Kendi kendi hayatı çocuğu. Ne demek kendi hayatı ya? Bu ümmetimin çocuğu. Evet. Onun hayatı diye bir şey yok. Evet. Ümmetimin hayatı bu. O çocuğun üzerinde benim ümmetim 50 sene hayat yaşayacak veya yaşamayacak. Çünkü bu sokak serisi olduğu zaman ciğerleri çürük birisi olduğu zaman e, aksak birisi olduğu zaman bundan benim ümmetim zarar görecek. Evet. Ama ümmet düşüncesinin yerine Bizim ailemiz, sadece bizim şirketimiz, sadece bizim grubumuz, sadece bizim vakfımız, derneğimiz diye, köyümüz, kasabamız diye anlaşılınca kimse kimseye karıştırılmadı. O zaman ölen kendi başına öldü, yaşayan da kendi başına yaşardı gibi bir durum oldu. Dolayısıyla gayrimeşru yanlışlar elli kere yapıldığında değil, bir kere yapıldığında delinmiş oluyor. Bir bardak bir kere kırılıyor aslında. Evet, evet. Bir kere kırılan bardak tekrar... Daha fazla kırılmak için kırılıyor. Bu sebeple ilk yanlışa, son yanlışmış gibi refleks göstermemiz gerekiyor. Yani hep Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ı çok şiddetli, sert, yanından geçilmiyor diye düşünüyoruz. E, Müslümanlık odur ama. Evet. Bir çocuğun ilk defa izmarite tutması her gün bir paket içmesinin başı. Başıdır, evet. O gün bir paket içiyor gibi refleks göstermediğimiz zaman bir anne bir baba ...çocuk bir kereliğine sövdü... ...ya ilk defa bu... <gülüyor> ...deyip rehavete kapılırsa... ...bir kurtarma operasyonu planlamazsa... ...her üç sözünden... ...ikisinin küfür olduğu zaman... ...yapacak hiçbir şey yoktur... Evet. ...yani sökük en küçük noktadan başlıyor... ...hocam programın... ...yani epeyce <gülüyor> ilerledik... ...sonuna doğru yaklaşıyoruz... ...yani bu programı... ...bu meşrulaştırmalara karşı... ...ne yapabiliriz... ...hem kendi şahsımızdaki meşrulaştırma zaafı hem işte sizin ifade ettiğiniz bir başkasındaki meşrulaştırmalar karşısındaki reflekslerimiz noktasında ne yapabilirizi onun da cevabı ne evvela şunu ver. şunu unutmayacağız ki imanımız eskiyen bir şeydir elbise gibi evet Hadis-i şerif ne buyuruyor? İmanınızı tazeleyin arasını. Evet, taze. Yani elhamdülillah 7 yaşında imanın şartlarını saydırmıştı köy hocası. Hala gidiyor öyle, Hala gitmiyor öyle. Evet. Dolayısıyla iman tazelememiz sürekli olacak. Sürekli iman. Bunu Kur'an okuyarak bir ders halkasına katılarak bir küçük de olsa bir ilim erbabının etrafında dularak bir hoca efendinin izinde takip ederek e, iman zaman tazeler. zaman bakmak değil mi i̇man Aynen, imanımıza Çünkü bakmak aynaya yani. bakmak Allah evet, razı olsun evet. aynaya bakmak evet. kendimizi test etmek evet. test ettirmek bunu şöyle algılıyor müslümanlar bunu ben pek kabul edemiyorum bir umreye gidelim iman tazeleyelim umreye gidip imanımızı biraz daha da eskitebiliriz evet. şeytan git orada açıl biraz da sen küçücük evinde kendini kontrol edemiyordun Mekke'nin avlusunda nasıl kendini kontrol edeceksin Evet o bir yatırım Eğitim ve yani tazeleme Olabilir de ama onun tersi de olabilir Yani evet. aslında kendini saldığın bir noktaya de, Mesela tek başına gittin umreye evet. Orada birisi sana irşatlar yapmadı Geçen gitmiştik biliyoruz biz oraları Falan gibi evet. tazeleme olmayabilir Olmayabilir evet Her sene gidiyorsan zaten tazeleme olmadığı ondan anlaşılıyor evet. Bir umre 5 sene Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün hayatı boyunca On defa umre yapmadı ya Evet Evet. Yani dörtten fazla umresini sayamayız efendimiz. Evet. Çok bir teşviki de yok. Her sene gidin diye umreye evet. teşvik var. Her sene gidin diye bir şey yok. Evet. Bu sebeple birinci, imanımızı taze. Imanımız, i̇manımız taze mi değil mi? Evet. Yani imanımızın nabızı Dili atıyor ama evet. bunu nasıl tespit eder? Herkesin kendisi af Mesela ticaretle uğraşan birisi imanı koruyup korumadığını kasasından ölçecek. Evet. Evlendiğinden On sene sonra imanını tazeleyip tazelemediği birisi iffetinden ölçecek Eşiyle olan yani ilişkilerinden ölçecek hayata yansıyan Nerede eskitiyorsan, e, evet. Kullanım alanın neresi senin imanın Dağdaki imanın senin komşunun e, Bahçesine yani salatalık büyük ekmedi İman hayatın içinde yaşanan e, bir yaşamak şey Yaşamak için imanımız evet. var zaten evet. Dolayısıyla nerede eskitiyorsak bu imanı Hı -hı. Eskittiğimiz yerde Duruyor mu ilk Hı -hı. enerjisinde? Evet. Zafiyetler nerede görüyorsa hemen oraya takviye yapacağız. Evet. Yani eskimesi doğal imanımızın. Ama eskidiği halde sürekli imanımıza takviye yapmayışımız yanlış bize. Evet. Yani iman eskimesi. Efendimiz böyle imanınızı eskitmeyin. Yani tazeleyin. Yani bu efendimiz değil, elbise gibi eskir buyuruyor evet. çünkü. Evet. Giyiniyor kullanıyor. Çünkü iman... Ya yani hayat belki de hocam, hayat törpülüyor yani. Törpülü, törpülesin evet. diye var iman evet, zaten. Evet. Yani şeytanla mücadeleyi nerede içinde yapıyoruz? içinde hep imtihan halindeyiz çünkü. Evet. İman tazenemi bir, ikinci en büyük sıkıntımız bizim yalnız Müslümanlık yok İslam'da. İnziva İslam'ı yoktur. Evet. Dairemize kapanamayız biz. Evet Muhakkak bir mümin grubun içinde olacağız Bu, bu grubun şey. adına tarikat diyebiliriz Bu grubun adına vakıf diyebiliriz Bu grubun adına cemaat diyebiliriz İsmi koymak sıkıntı değil ee, Özellikle bir tarikat Haftada bir zikir yapmak seviyesinde Haftada bir toplanıyoruz zikir yapıyoruz Mübarek bir iş Ama bu birbirimizin Emri bil maruf nehyanın münkerini yaptığımız Birbirimize ayna olduğumuz bir zemin mi Bunu da muhakkak ölçmemiz lazım Evet. İkinci noktada bu. Muhakkak test edeceğiz birbirimizi. Evet. Birbirimize emri Birbirini bir mağrur. Ne yani tamir eden, onaran bir yapının içinde olmak. Biz kardeşiz. Evet. Kardeşliğimizin gereği Muktezası budur. Evet. Bunu muhakkak yapacağız. Üçüncü noktamız çok önemli bir nokta olarak bunu zikrediyorum Üstadım. Yani imanımızın sürekli aktif olduğu, meşrulaştırma yapıp yapmadığımız. Mümin sadece imanını kurtarıp cennete giden adam değildir. İmanını bir sonraya aktaran aşılı insandır mümin. Nasıl birazcık açalım hocam? Yani ben elhamdülillah doğdum doğalı günah işlemedim, doğdum doğalı namaz kılıyorum diyelim. Evet. Bu lüçanın beri namaz kılıyorum. Elhamdülillah tertemiz. Bitmez. Yeni bir nesile aktardın mı bunu <gülüyor> Tohum veriyor musun sen vermiyor musun <gülüyor> Çok güzel Yani evet. İsrail'den gelen domatesler varmış hocam 50 kilo veriyormuş bir tohumu Ama, ama bir daha da ondan tohum üretilmiyormuş tohum üretilmiyor, Böyle, Bu İsrail domatesi İntihar geni yükleniyormuş Aa. Müslümana da intihar <gülüyor> geni yüklenmemesi Böyle olamaz mümin Efter Kaç... olmaması lazım <gülüyor> Evet. Kaç kişi kazandırdım dinine evet, evet. Başta ailem çocuklarım olmak üzere evet. Dolay bu ne biliyor musunuz? Bana gereken on enerjiyken birilerini de kurtarma himmeti taşıyorsam elli enerji barındıracağım evet. demektir. Dolayısıyla bu yüksek enerji enerji yüklenmiş oluyorsunuz. Fazla bir başkasına enerji, taşıyacak ölçüde enerji yüklenmiş oluyorsun. Çok rahat terlemeden taşıyorsun. Evet. Meşrulaştırma darbeleri de seni çabuk aşıyor bu sefer. Hı hı. Ama daha güçlü davası olan Ümmetini dert edinmiş Heyecanlı dert sahibi Yani mesela bu sokakta meyhane yoktu Affedersiniz meyhane açıldı Bu meyhane açıldıktan sonra Müminin uykusu kaçıyorsa hı hı. Bu meşrulaştırmaya karşı Allah'ın ona emrettiği vazifeyi yapıyor demektir. Dert ediniyor. En azından kalbinden boğaz ediyor. Başka bir şey yapamıyorsa. Yani bu enerjisi yüksek bir hayat yaşamak lazım. Hı hı hı. Yeteri kadar değil, açısını. dağıtacak kadar. Evet. Çok Yeteri güzel. kadar değil, dağıtacak kadar imanımız olursa eğer, hafif hafif darbeleri veya orta ölçekli darbeleri şeytanın sarsamaz bizi. Evet. Yani. Bir iki dakikamız var. Hocam evet. son sözlerinizi <gülüyor> alayım. Bu konu aslında bir kere de bitecek bir konu değil ama böyle bir derce edelim. E zaten ümmetimizin ihtiyaçlarını biz bir kere de, elli kere de bitirecek evet, halimiz evet. yok ama Rabbimiz işte bizi bu halde görsün. Yani gayret elhamdülüyor, ediyoruz, elhamdülüyor, bir elhamdülüyor. aşı yapmak istiyoruz halinde görsün. Yani kısaca Üstadım tekrar edecek olursak o zaman. Ee, bir defa imanımızın eskiyip eskimediğini sürekli kontrol edeceğiz Muhakkak bir çevre içerisinde olacağız Mümin çevre Mümin, mümin cemaat çevre. içinde olacağız Üç yeteri kadar değil dağıtacak kadar enerjimiz, enerjimiz olacak. olacak Dağıtacak kadar oldu mu Yani performansımızın da üstünde bir ihtiyaç varsa eğer. Zaten bir tür Kendinizi de o enerji zırhla donatmış oluyor Donatıyorsunuz evet, Dolayısıyla Zihninizi dili tutuyor Yani bağışıklık sisteminiz ufak tefek şeyleri arada e, idrar sistemiyle atıp, atıp gidiyor, gidiyor. Atıp gidiyor. <gülüyor> Öbür güzel. türlü kan oluyor sende o Evet çok önemli Az su içtin mi yediğin zehirlerde toksikler senin bedeninde kalıyor Maalesef. Çok su içen birisi idrarla atıyor toksiklerini evet, evet, gibi evet, yani biraz evet, Bilmiyorum evet. tıbbe uygun bir benzetme mi <gülüyor> oldu da Doğru doğru söylenir <gülüyor> Hocam çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Değerli dinleyiciler meşrulaştırmaları konuştuk Nurettin Yıldız hocamla. Bir başka programda buluşmak üzere hayırlı günler diliyoruz efendim.